Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Dünya Mirası Adalar'dan herkese merhaba Merhaba Ben stüdyoda Derya Tolgay Alporçum bende. Teknik masada Selahattin Çolak Bir ve konuğumuz, konuğumuz sevgili yalım Erp tekrar bizimle hoş geldiniz yalım bey. Hoş bulduk efendim. Şimdi programa girmeden önce destekçimiz. Işıl Öz Tayşi'ye çok teşekkür ediyoruz desteği için. Bize e, sosyal mecralarımızdan nasıl ulaşabilirsiniz onu e, söylemek istiyoruz. Facebook sayfamız var Dünya Mirası Adalar ismiyle. Aynı şekilde Instagram ve Twitter hesaplarımız da var. Buradan bütün konuları takip edebilirsiniz. E, şimdi programa girmeden önce bir de... E, bir e, üzücü, üzücü bir haber vermeyim gerekiyor. Çünkü şu anda yeni öğrendik. Uzun yıllar da e, yaşayan gazeteci Ali Gevgili Amerika'da vefat etti. Ailesine başsağlığı diliyoruz buradan. Bugün e, konumuz 6-7 Eylül olaylarının 63. yılındayız. Biz bunu geçen hafta Büyükada'da e, sevgili Yalım Eralp'in olduğu bir panelde diğer konuklarımızla Konuştuk bugün de bu ayrımcılık politikalarının kurumsallaşması ve sonuçları adlı panelin devamı olarak radyoya taşıyalım istedik ben önce tekrardan dinleyicilerimize sizinle ilgili bilgileri kısaca aktaracağım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden sonra Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalıştınız, büyük elçilik yaptınız. Mesut Yılmaz ve Tan Suçiler'in danışmanlığını, ayrıca Dışişleri NATO Genel Müdürlüğü görevinde bulundunuz. Emekli olduktan sonra birçok gazete ve dergide makaleler ve CNN'de de diplomatik yorumculuk yaptınız. Bir kitabınız var, Perdeyi aralarken adlı. Halen Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi görevini sürdürmektesiniz. Ve Büyükada sayfiyecisiniz. Büyükada ben artık kışın da arada tamam. bir kalıyorum yani. Peki. Ayırmayalım diyorsunuz. Bu, bu sayfiyecilik sahifi, şey, meslek değil. <gülüyor> <gülüyor> Komutlarımıza tanıtırken mecburen hani hep her şey adayla bağlantılı. Doğru doğru. Ee, Şimdi konuya hemen başlamadan önce iki satırla acaba 6-7 Eylül'ü bir aktaralım mı? Buyurun. 6-7 Eylül, 6 Eylül 1955'te Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba konuldu. haberiyle resmi bir provokasyon yaratılmış... İstanbul ve adalarda farklı dinlerde işte kişilerin ev ve iş yerleri saldırıya uğrayıp yağmalanmıştı. Yaralanmalar, cinayetler ve tecavüzler vardı. Ardından İstanbul ve adalarda yaşayan binlerce Rum Türkiye'den göç etmek zorunda kaldı. Şunları vermek istiyoruz. Resmi kaynaklardaki olayın e, tekrar hatırlansın boyutu. 4214 ev, 1004 iş yeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul tarif edilmişti. Evet. Şimdi tabii bunu geçen günde konuştuğumuz gibi Türkiye'deki ayrımcılık e, politikalarının bir sonucu olarak görüyoruz. Siz de öyle söylediniz. Ve bu ayrımcılık politikalarının aslında hem kanuni hem de e, uygulamaya ilişkin e, temelleri olduğunu söylediniz kaynakları olduğunu söylediniz sizce bugün bu eşit yurttaşlık ve ayrımcılık karşılıklığı ne ölçüde gelişti Türkiye'de? Eşit yurttaşlığı hiçbir zaman gerçekleştiremedik Hı -hı. kağıt üzerinde kalmıştır ayrımcılık hala devam ediyor Hı -hı. yani ayrımcılığı dışa vurmazsanız bir sakıncası yok ama 6-7 Eylül onun şiddete dönüşmesi halidir ki işte bu iptidai toplumlarda böyle olur. Hı hı. İptidai toplumlar çok tehlikeli toplumlardır. Provoke kolay edilebilir. Yani Salman Rüşdü'nün şeytan ayetlerini hı. kimse okumadı ama insan ıı, İslam alemi ayakta. Al. <gülüyor> Danimarka'da Hazreti Muhammed'in resmini kimse görmedi ama özellikle Pakistan'da ölenler olduk. Bu da bunlar gibi bir şey e, tahrikatın sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ve organize. bir organize. Peki e, burada bir de işin ekonomik boyutu üzerinde e, geçen durmuştuk. Tabii bu şeyden tahrik olan ve e, sokaklara salınan ve işte ellerine sopa verilen kitleler bu işi e, aracı oldular. Kimler yararlandı bunda? Onların hiçbir o avam Hı. tabakasının hiçbir kere olmadı. Hı. Ama giden azınlık dediğimiz insanların yerini yerli, etnik Türk sermaye aldı. Hı hı. Bu sermaye değişimi Türkiye'de arada bir olur. Hala hazırda da olmaktadır. Beyaz sermayenin yerini yeşil sermaye almaktadır. Evet. Bunun sonuçları ne oldu sizce? Yani Türkiye bakımından bir rezalet oldu. Hı hı. Yani Ermeni katliamından sonra bu çok e, basının çok daha geliştiği, medyanın çok daha geliştiği bir dönemde ortaya çıktı ve Türkiye bakımından alına sürülmüş bir Karaleke olarak kaldı. Bunu bir diplomat olarak e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Felaket. Evet. Yani sonuç, o diplomatik sonuçların neler oldu. Felaket oldu. <gülüyor> Felaket oldu. Bugünkü haddlere geldik. Peki, Peki şey iki farklı görüş var. Tekrar o, o dönemlere dönersek bir münferit olduğuna dair bir de işte bayağı önceden organize edilmiş olduğuna dair. Adnan Menderes'in meclis komisyonuna verdiği ifadenin tutanıklarından da anlaşıldığı üzere esasta münferit olmadığı anlaşılıyor. Bunun münferit olması düşünülemez. Yani organize olduğu o kadar evet. kesin kesin ki Türkler çok zor organize olur. Bunu devlet kurumları organize etti. Başka türlü izah yok bunun. Peki buraya kadar gelmesi olayların... Ha, o kontrolden çıktı. Yani ben Adnan Bey'in, rahmetli Menderes'in vurun, kırın, dökün diyebileceğini düşünmüyorum ve zannetmiyorum. Yani. Bu düşüncenin ötesinde herhangi bir araştırma, bir sonuç vesaire falan çıkarım var mı? Ee, bir Vallahi. kaynak olarak. Hep <gülüyor> yani dinledim. bu iş nasıl başladı? Rahmetli Fatih Zorlu'nun Londra'dan çektiği bir telgraf var. Kıbrıs konusunda elimi kuvvetlendirmek için miting yapın diye. Ama vurun vurun, kırın, dökün diye herhalde bunu kastetmiyordu ve kastetmediği de aşikardır. Bir dakika pardon. Buyurun buyurun. E, nitekim e, Vahmet Kutlu Efendiye yakın arkadaşı bunu söylemiş. Hı. Ben böyle olsun demedim demiş. O şiir azizinden çıktı belli ama işte biat eden toplumlarda İptidai toplumlarda bu iş böyle olur. Dikkat televizyona bakın. Mesela İspanya'da teröre karşı bir milyon insan yürüdü. Kimsenin bunu kanamadı. Hiçbir iş yeri kırılıp dökülmedi. Sorgulamayan toplumlar tehlikeli toplumlardır. Bu gibi olaylar durumdan vazife çıkaran bir takım örgütler de oldu galiba. O tabii tabii, tabii. Yani sivil sayılabilecek işte tabii. talebe kuruluşları vesaire. O milliyetçi dinci milliyetçi akım Hı -hı. galeyana geldi. Hı -hı. Ve onlar organizasyonu belki de şeysi. Kimse gibi... sorgulamadı ya evet. bu Atatürk'ün evine bombayı kim atmış? Ne zaman atmış? Hı -hı. Fotoğrafı atmış bile yayınlamadı, yayınlamadı. Hayır, tabii. Burada Hayır. medya unsuruna gireceğiz değil mi şimdi? E medya tabii. Medyanın <gülüyor> birçok olumsuz ve olumlu katkıları oluyor bu gibi olaylara. Yani tabii kardak krizi, Kıbrıs meselesinin çıkışı hep medya sayesinde olmuştur. ortada Ömer Sami galiba bir şeysi vardır değil mi? Katkıları olmuştur derler. Valla genelde <gülüyor> belirli bir gazetenin, önemli bir gazetenin ...manşete bu işi... ...taşımasıyla evet. başlamıştır. Evet. Ama sorunun... ...iki tarafından da taşınmasıyla... ...tek bir tarafın o, değil tabii, yani. Yani Yunan gazetelerini ben biliyorum. Evet. O Aynı dönemde. Aşırı evet. görüşte olan Yunan gazetelerinin... ...sayısı az değildir. 1970 Hı -hı. yılında... ...köpek nakli yapıldı... Hı -hı. ...Türkiye'de Hı -hı. kalp nakli. Başarısız oldu. Yunan gazeteleri... ...oo Türkler köpeğin... ...kalbini bile nakledemediler diye... göbek attılar. Evet. Peki bu 6-7 Eylül olaylarından sonra bunun çaresi olacak. önlemleri hiç alınabildi mi Türkiye'de? Yeniden böyle şeyleri. <gülüyor> yani size... Şu anda mesela hal hazır hükümetin taraftarları hükümetin bilgisi olmadan bir şey yapmazlar. Hı. Ona biat kültürüyle gelişmiştir. O Bugün böyle bir şeyi beklemiyorum. Hı hı. Bir şey olursa Türkiye'de bugün şartlarda hükümetin bilgisi ve onayı olmadan olamaz. Bürokrasiye de aynı şekilde hakimdir. Bir şekilde olabilir mi? Oluyor zaman zaman. Sefaretlere taşlar atılıyor, şunlar atılıyor, bunlar atılıyor, Filistin günlerinde falan. Ama hükümetin bir ölçüde bilgisi var. Ama bir yerde de limit koyuyorlar. Yani o limiti aşma tehlikesi yok. 6 -7 Şu anda yok. Gibi demek Şu anda evet. Öyle anladım ben. Siz altı Eylül'ü e, görevli olarak yaşamadınız. Hay. E, fakat çok duyumlar var. Şeyler. Biz özellikle adalarla ilgili kısmıyla ilgili olduğumuz için konunun. Sizin duyumlarınız nelerdir? Adalarda neler olmuş? Şimdi, yani, şimdi orada yaşadığınız için tabii yo, benim biliyorsun. de duyduklarım. Hmm. Ben yaşamadım. Evet. Ya adalarda da insanlar komşu denebilecek şahıslara karşı <Gülüyor> harekete girişmişler. <Gülüyor> bir tek Burgazada hariç deniyor. <Gülüyor> Niye Burgazada hariç deniyor? Bir birkaç kişinin anlatımıyla orası daha kültürlü insanların yaşadığı bir ada deniyor. Burada hırs Kıskançlık, e, rekabet unsurlarını da kişiler bakımından hı hı. unutmamak lazım. Doğrudur, dışarıdan e, katkılar olmuştur ama bir şahsın, başka bir şahsın e, mağazasına hücum etmesi, saldırmasının içinde kişisel kıskançlık, rekabet unsurları da olmuş olabilir. Hı hı. Ama maalesef Büyükada, diğer adalar parlak bir yani sınav vermedi. Yani zenginliği kıskanmak söylüyorsunuz. Şimdi adalardaki hikayeleri dinleyince hem ciddi saldırılar var hem de e, adalı, da, koruyanlar evet, da var. Yerli e, Rum hemşerilerini e, korumaya çalıştıklarını öğreniyoruz. Hemşiresini koruyan adam biraz hı hı. sonra gidiyor 500 metre ötede başka bir <gülüyor> Rum'un <gülüyor> dükkanını tarif ediyor. <gülüyor> evet. Yani, işte be, benim söylemek istediğim bu A, <gülüyor> kültürsüz toplumlar, tehlikeli toplumlar derken bu evet. şimdi e, geçenlerde tanıştığım e, Atina'dan e, a, Adam Sotiradis diye bir bey vardı ben Heybeliada su sporlarında uluslararası yarışlar vardı onun için oradaydım 71'de Burgazada'yı terk ediyor etmek zorunda kalıyor aynı bu 20 kilo bavul ve 20, 20 dolar. dolar neticesinde Atina'ya gittikten sonra orada da üniversitede öğretmenlik yapıyor falan tekrardan yüzme yarışları için seneler sonra Burgazada'ya geliyor pardon Heybeli'ye geliyor ve Burgazada'daki diğer arkadaşlarıyla beraber bu yüzme yarışına, uluslararası yüzme yarışına katılıyor. Ee, onun ağzından e, hatta T24'te de yayınlanmıştı. 6-7 Eylül'de küçük bir çocuktum. Ee, Burgaz bambaşkaydı. Ee, Burgaz Cumhuriyeti vardı diyor bu. Özellikle herhalde 6-7 Eylül'den sonra <gülüyor> bu şey söylenmiş. Ee, o dönemdeki komiser bizi korudu. Burgaz Adalılar şehirden gelen kimseyi adaya çıkarmadılar. Evet. Adalar Müzesi'nin de ayrıca yayınlarında var. Bu Burgazada'daki... E <gülüyor> ...insanların nasıl e, mahalleli e, dostlarını koruduklarını farklı dinlerdeki Müslüman evlerinde e, korumaya almışlar. Silahlı olanlar silahlarla olmayanlar sopa ve taşlarla adanın çeşitli kıyılarında böyle e, karaya tutmuşlar. çıkılacak evet kritik noktaları tutmuşlar. Adanın vapur iskelesini ve rıhtımına yaklaşan gemi ve motorları da karaya ulaşmasını engellemek için teknelerle de yani böyle konuşlanmışlar ve dışarıdan gelen e, bütün bu tekneleri de bayağı ciddi e, püskürtmüşler. Yağmacılar hatta e, kaçmaya çalışırken e, yağmacıların iki teknesi çarpışmış, biri batmış gerçi ölen e, vesaire olmamış ama yani aslında insanlar bu hangi koşullar altında acaba içe dönük, zenefobik, ırkçılığa varan ötekinden nefret eder hale geliyorlar. Yani biz esasında hangi koşullarda eşitlikçi ve barışçıl bir yaşam sürebiliriz? Bu mahallelik kavramı çok önemli o zaman bu durumda. Öyle yani Burgazada tabii istisnai bir İstisna. tutum. Şimdi herkesin içinde belirli bir ırkçılık vardır. <gülüyor> Bütün mesele yani bugün a, halk a, gelen Suriyelilerden memnun değil. Şimdi bunun kontrolü meselesi var. Yani e, okumuş toplumlar, entelektüel toplumlar işlerindeki bu ırkçılığı kontrol edebiliyorlar. E, okumamış toplumlar, sorgulamayan toplumlar kontrolsüz hareket ediyor. Aradaki fark buradan geliyor. Türkiye'de bu işi nasıl önleriz diyorsanız çok uzun bir yoldur Türkiye'de. Niye? Türkiye'nin eğitim ve kültür sorunu vardır. Eğitim ve kültürde çölleşmiş bir ülkeyiz. Yani Türkiye'de ortalama eğitim kaç yıldır? 3-4 yıldır, yıldır. Ya 3,5 yıldır. 3,5 yani. yıllık eğitimle bunu başaramazsınız. Geçmişimizle de yüzleşmiyoruz. Yüzleşemezsiniz. Hı -hı. Yüzleşmek için o lazım. Yani diğer <gülüyor> için de... o lazım. Evet. evet. Özür dilemek için belirli bir kültürel düzeye erişmiş olmak lazım. Evet. Tabii tarihi sebepler bir yana, e, bundan yani işte şeyin Osmanlı İmparatorluğu'nun e, çeşitli milliyetçi akımların doğmasından sonra aslında e, bağımsızlık alan bölgeleri efendim milliyetleri şey olarak görmüş düşman olarak görmesiyle başlayan ve insanların içinde yer eden işte Kurtuluş Savaşı öncesi Türkiye'nin işgaliyle falan da gelişen bir müthiş Türklük duygusu var ve o duygu tabi İslam duygusuyla birlikte de böyle sonuçlara yol açıyor. Ya, Cumhuriyet'in kuruluşunda Fransa'da öyledir. Her yer öyledir. Evet. Bu belirli bir homojenlik yaratma arzusu vardır. Dolayısıyla bunu bir ölçüde tabii karşılamak evet. lazım. Ama bunu 80 yıl devam evet. ettirirseniz evet. E, bu hale düşersiniz. Evet. Tabii yani yeni bir ulus kuruluyor. Çünkü ulus denen şey şeyden gelip e, e, e, ezelden gelip eve de giden bir şey değil. Bir, bir, bir, bir suni bir şey. Yani insan e, yapımı bir şey. Peki, e, şimdi bu, bu, bu konuda birçok uluslararası anlaşma var. Bunların içinde da var tabii. Ve bunlar aslında Türkiye'de bu tür e, ayrımcılığı e, öngörmüyor. Yani siz geçen gün de bahsettiniz. İşte Lozan'da e, azınlık denenler var. Ondan sonra, ama azınlık aslında dediniz siz. isterseniz tekrarlayalım e, dinleyiciler açısından bir e, şeydir bir fazla derler bir, bir avantajdır azınlık olmak. Yani şöyle, olması gerekir. Ben azınlık tabirine karşıyım. Neyin azınlığı? Evet. Gayrimüslim Türkiye evet. Cumhuriyeti vatandaşları vardır. Evet. Bu ülkenin işte şu, mülmem, şu grup asli vatandaştır demek yanlıştır. Yani tali vatandaşlık diye bir şey mi var? Bütün vatandaşlar eşit olmalıdır bu Türkiye anayasasında da böyle olmakla beraber kağıt üzerinde kalmıştır. Hı -hı. Çünkü hiçbir zaman hukuk devleti olmadık. Hı -hı. Bugün Hı -hı. de değiliz. Hı -hı. Hı -hı. Hatta bugün kanun devleti olduğumuz bile şüphe götürür. Böyle. Evet. Peki demin e, hani bu şeyden bahsettik. E, toplumların e, yaklaşımını bu sınavdan Avrupalılarda geçmiyor mu bu göçmen politikaları Tabii. benzer Şimdi, değil mi doğru ama göçmen politikaları yabancılar hukukuna girer benim beni en sinirlendiren vatandaşlık hukukuna giren <gülüyor> bu topraklarda yerleşmiş yıllardır oturmuş insanlara karşı yapılan ayrımcılık daha da kabul edilemez ama öbürü ırkçılık hiç hoş bir şey değildir Avrupa'da ırkçılığın yükselişi mülteci akımıyla hı hı. ortaya çıkmıştır. O da tasvip etmemekle beraber şunu anlıyorum. Kendi yaşam tarzını bozan, sistemi bozan gruplara karşı duyulan e, nefret diyelim, ayrımcılık diyelim. Ama o yabancılar hukuku. Hı hı. Türkiye'de biz vatandaşlık hukukunu uygulayamadık. Acı olan o. Hı hı. Ve bugün öyle gidiyor. E, şöyle <gülüyor> acaba düşünsek mi? 6-7 Eylül olayları olmasaydı? <gülüyor> Mesela A. Hani, ben daha Sizin görüş açınız mı? olmasaydı bugün nasıl bir... Ben daha başka bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Mübadele olmasaydı. Mübadele yani o, yanlıştır, doğrudur demiyorum. O günkü şartları yaşamadık. Mübadele olmasaydı. O gün nüfusumuz 10-12 milyon kadardı. Bunun 3 milyonu gayrimüslim idi. Türkiye çok kültürlü, çok dinli bir toplum olsaydı bugün daha layık, daha demokratik bir ülke olur idik. Çünkü çok kültürlülük belirli bir tahammülü, tevazuyu, hazmı, azm neticesini verir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti açık söyleyelim bir Sünni cumhuriyettir. Ve ekonomik açıdan da böyle tabii. Yani tabii. bir bir şeylerin özellikle Ermenilerin bir küçük sanayi birikimi. Ondan sonra Rumların ticaret birikimi. Bunlar, hizmetler sektöründeki birikimleri e, herhalde Türkiye'yi farklı bir yere götürürdü. Çünkü e, neticede e, Avrupa kapitalizmi dediğimiz şey bu birikimler üzerine Şimdi bakın, yükselmiştir. Burjuvazinin <gülüyor> kuvvetli olmadığı demokrasi burjuazı rejimidir. Açık söyleyelim. Ve o burjuvazi mağdurlar lehine kanunlar çıkararak onların seviyesini yükselten bir rejimdir. Bizim burjuvazimizi yok ettik. Entelektüel sınıfımızı yok ettik. Ve bugünkü duruma geldik. Şimdi şey biz normalde bahsettim Adam Bey ile bir telefon bağlantısı da yapmak istiyorduk. Burada sizde konukken. Ama şu anda o öğretmen olduğu için üniversitede bağlanamadı. Onun mesela bütün amacı ...tekrar doğduğu topraklara gelip... da bir ev alıp... Sence ...yaşamını mı? orada sürdürüp... ...orada ölmek Bakın istiyor. Ben size yani bu kadar yaşadığım bir hikayeyi bir amacı var Ben Gümüş'üne de konsolosluk yaptım. Aa, mübadillerin... ...Nevşehir'den gidenlerin çoğu Kavala'ya yerleşmiştir. Gittim aralarına oturdum... ...sohbet ettim. Yaşlı bir hanım dedi ki... ...ah ah... ...oranın ağaçları bir başkadır dedi... Ya hanımefendi dedim. Delirdiniz mi? Dünyanın en güzel yerlerinden biri. Kavala. Kavala'da oturuyorsunuz. Önünüz tozkabeyiz işte dedim. Hı -hı. Oranın ağaçları farklıdır dedi. Evet. Hı -hı. Demek ki böyle bir insanların içinde his var. Mekanlar, yerler bağ kuruyoruz. Biz gözümüz Hı -hı. görmüyor ama müthiş bir gözükme yani enerjiyle Hı -hı. oralarda anılarımızla başka türlü bağ kuramayız. Mekan Hı -hı. ve yer olmadan... E, kopuyor zaten o gün e, hatırlarsanız e, belgeseli izledik yetimhaneyle Hı -hı. ilgili ve çok güzel bir e, çok. belgeseldi e, paylaştık da e, ilgilenenler için burada söyleyelim facebook sayfamızdan Hı -hı. girip tekrar e, seyredebilirler e, finalini söyleyeceğim ama Söyle <gülüyor> dayanamayacağım çünkü çok güzeldi evet. e, son orada yaşayan kişilerden biri hatırlamıyorum hatırlamıyorum hatırlamıyorum diyor Esasında her şeyi hatırlıyor belki de ama o acıyı dindirebilmek için A, hatırlamıyorum diyor. Açık. Unutmak veya hmm. unutmamak galiba bütün burada doğduğumuz Doğru. yerlerden Doğru. koparılmanın. Evet. Ee, burada sürgünde gibiyiz diye Koço Maksimiyadis amca, Heybeli adalı bir Rumdur gitti 71'de ondan sonra yazdığı mektupta böyle diyordu benim büyük babama. Burada sürgünde gibiyiz. Şimdi bakın çok güzel bir kitap vardır. Bir Amerikalı yazdı adını unuttum. Her iki tarafta da yabancı diye. Evet. Hı. Giden evet. mübadiller. Yani evet. buradan giden Rumları Yunan toplumu o zaman pek kabul etmemiş. Evet. Oradan Oydan gelenleri yani. bizimkiler kabul Aynen. etmemiş. Yani insanlar ızdırap çekmiş. Zaten devletlerin itişmesinden ancak insanlar ızdırap çekiyor. Devletler çekmiyor. Sizin e, o gün anlattıklarınız içinde daha böyle direkt tanıklık olmasa da e, efendim şeyler vardı. E, nasıl derler bu konuyu e, e, belli e, birinci birinci ağızdan e, söylenenler vardı. Ada'daki komşularınızın söyledikleri. Yani gayet e, açık söyleyeyim. E. Yargıda da bu ayrımcılık olmuştur. Hı -hı. Halen de kanunlarımız Hı -hı. gayrimüslim vatandaşlarımıza adeta yabancı muamelesi tutuyorlar. Yani düşünsenize yabancı uyruklu Türk vatandaşı diye Üsküdar Üçüncü İdare Mahkemesi'nin kararı var. Böyle Hı -hı. bir garabet Hı -hı. hukuki garabet görülmemiştir. Peki. Programın sonuna doğru gelir, gelirken e, çok zor bir soru soruyoruz şimdi. <gülüyor> Toplumlar çok kültürlü bir şekilde bir arada nasıl yaşayacaklar? Ah şimdi yani toplumların e, tarihi gelişmesine bakmak lazım. E, Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü biz hep azınlık sorunlarına bağlarız. Çünkü e, 1839 fermanı da azınlıklar için olmuştur. Esas itibariyle. Valla bu kültüre bağlı bir şey. Hı hı. Çok ciddi bir kültürel değişim lazım Türkiye'de. Bir, bir, e, ...mevcut... ...İslam dininin... ...bir reforme edilmesi lazım. Yani dinler... ...daha çok tahammül gösterir... ...unsurlar olmalı. Maalesef... ...İslam dininin... ...ben Magreb'i biraz ayrı tutarım... ...Orta Doğu'dan, öyledir de... ...Araplar tarafından... ...uygulanan İslam'da tahammül eşiği çok düşük. Hı hı. Hı. Sorgulamayan toplumlar tehlikeli toplumlardır. Sorgulandığı zaman hükümet etmek zorlaşır ama toplumlar daha kaliteli olur. Evet. Son söz. Diyecek bir şey kalmadı sanırım. Evet. Değil mi? Üzerine dememeliyiz zaten. Evet. <gülüyor> Peki efendim programımızın sonuna geldik. Konumuz e, emekli Büyükelçi Yalım Erhalp'ti. Adadan ta buraya geldi. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Adaya gideceğim. <gülüyor> yine gelin. <gülüyor> Peki. Bize tekrar ediyorum. E, Facebook sayfamız Dünya Mirası Adalar. Twitter, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bugünün konularıyla ilgili bilgileri de yine oralardan e, bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konuyla görüşmek üzere. E, Hoşçakalın Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar